Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Emin Altan'a teşekkür ederiz. Merhaba Lil, hoş geldin. Teşekkürler. Ee, bugünkü programda George Zimmel'in bir kitabı çıktı. Aslında biz daha önceki programlarda konu etmiştik zimeli Modern Sosyolojinin yapı taşlarından bir tanesi herhalde. Durkheim ve Max Weber'in yanı sıra. Burada en önemli makaleleri toplamış. Daha önceki bir kitabı daha var, onu da getirdik. Evet, bu iki kitap dolayısıyla bu haftaki programı onu konu edelim. Bireyselleşme, kültür, metropol, zihinsel hayat, yabancılaşma, para ekonomisi. Bütün bunlar Zimbel'in konu edindiği konuları aslında. Georg Zimbel'in bu şeyleri. Türkçe'de yayınlanmış iki kitabından evet, kalkıyoruz. Evet, evet. evet. Zimmel aslında yaşadığı dönemde pek kıymeti bilinmemiş, kıymeti bilinmemiş bir düşünür. E, yani profesörlüğü ancak geç hayatının geç bir döneminde, bir Taş Üniversitesi de profesör olabilmiş. Haydar e felsefe kötüsüne başvurusu kabul edilmemiş ki o zaman da bu başvuru yaptığında çok önemli eserleri yayınlanmış birisi e, Zimmel Max Weber önermiş kendisini çok olum dilte çok olumlu görüşler belirtmiş ama kabul edilmemiş Max Weber ee, gibi bir ismin evet, referansını yani, bir e, yani de yani dünyanın en önemli sosyologlarından evet, biri herhalde e, bunun yanı sıra yani bir de yazlı kitaplar da var kendisini evet. e, Zimmel'in e, Otaş Üniversitesi'nde ölümüne kadar e, orada eğitmenlik yapmış, ders vermiş. ve Orada da oldukça sıkılmış, Taşra'yı seven birisi değil zaten kendisi. Fakat e, popüler bir entelektüel aslında zamanında. E, verdiği seminerleri, salon... E, salon toplantıları yapıyor ve oralarda düşüncelerini açıklıyor. Berlin'de salon toplantıları düzenliyor. ve Seminerlerinde Walter Benjamin Karl Mannheim gibi George Lucas ve bütün bunu daha sonra hepsi de kendi çapında büyük bir isim olan büyük birer isim olan düşünürler izlemişler onun için. Ernst Bloch mesela. Bir nedeni niye bu kadar onun kürsü sahibi yapmak istemediler? Belki ailesinin bir Yahudi kökenli olup daha sonra Hristiyan olmuş olması olabilir. Yani bir çok yaygın bir antisemitizm var. Fakat asıl önemlisi Zimel'in görüşlerini de ar ar aramak gerekir herhalde. Kendisi bireyi çok öne çıkaran birisi Zimmel. Yani bir, bir, bir toplum bireyler arasındaki ilişkidir. Bir, toplumun, bir yerde bir toplum... ...olabilmesi için bireyler arasındaki ilişki... ...söz konusu olması gerekiyor. Bunun anlamı şu... ...birey üstü yapıları... ...bütünleştirici, kurucu olarak kabul etmemesi. Nedir bu birey üstü yapılar? Devlet. devlet ve kilise. <gülüyor> evet. Prusya'da yani ders verdiği... ...başvuruda bulunduğu tarihlerde... ...1900, geçen yüzyılın başlarında... ...oldukça şey... ...sıkı bir devletin kutsandığı... ...bir siyasi iklim var orada. Evet. Bu görüşler Prusya. o zaman... Öyle. ...hata... <gülüyor> Evet şimdi anlaşıldı Weber'e rağmen Evet ama kendisinin bir şeyi var Rahabet bizim... görmediğinin sebebi <gülüyor> Devletin Böylesine ittiği kendisinden uzaklaştırdığı, kabul etmediği bir düşünür. 1914'te savaş başladığında savaşı desteklemiş mesela. Bu da anlaşılır bir şey değil. <gülüyor> az önce adını sandığımız, saydığımız bütün kendisi çok sevnen talebelerde birden böyle hocalarını savaşı destekleyen bir hocaları, bu özgürlükçü bireyi önce çıkaran, devleti eleştiren, devleti kurucu olmadığını söyleyen kiliseyi ve devleti tali olarak kabul eden insiz toplumda savaşı desteklemesini birden şaşırmışlar kendileri de aslında. Ama bunun başka bir izah kolay bir izahı Başkalarını yok. bırakalım. Zimel'in toplumda sosyolojisinde öne çıkan etkileşim isterseniz ilişki diyelim istersen buna ...iletişim diyelim ama... ...insanlar arasındaki alışveriş... ...her türlü ilişki... ...insanlar arasındaki... ...toplumu yapan bu... ...ama bir birey... Toplumun, ...hem toplumun bir parçası... ...ama aynı zamanda toplumun dışında kalabiliyor birey... ...toplum bireyi kuşatamadığı yerler oluyor... ...toplumdan kendisini geri çektiği... ...toplumla arasına mesafe koyduğu zamanlar oluyor... ...bir yönüyle böyle... ...bir yönüyle birey toplumun dışında kalmayı tercih ediyor... ...toplumlaşmaya... ...direniyor... ...ama bu... Toplumlaşma derken bireyin geri çekilmesi, topluma kısmen de olsa dışında kalmayı ısrar etmesi toplumun homojen unsurlardan, ögelerden oluşmasını önlüyor. Her birey geri çekerek kendisini farklı hale kılıyor. İşte burada Zimel'in sosyolojisindeki çok önemli bir noktaya geliyoruz. Evet. Birey ikame edilemez birey. Yerine başka bir şeyle evet. değiştirilemez, yerine konacak başka bir şeyle değil mi? Bu evet. çok önemli, yani başkasının yerine konulamaz. Nesneleşmeye, kitleselleşmeye, kitle olmaya direnen, kitlenin bir parçası olmaya direnen birey. Kendisini geri çeken, tem bir toplumun içerisinde alan, pek çok toplumda pek çok ilişkiler var. Yani ilmekler diyor ona. Böyle labirentler, evet. ilmekler atılıyor, ilişkiler kuruluyor, bunlar sökülüyor, bunlar gevşek, tekrar atılıyor. Ticaret Gül... hayatı var, iş hayatı var, pek çok şey var. Ama bunun yanı sıra bir de iç yaşantısı var. Toplumdan geri çekiliyor, topluma kendisini tamamen teslim etmiyor. Bu bireyin kendisini farklı kılması, toplum, biraz tikel olarak şey yapması. Peki e, güruh? olmayı reddetmesi yani güruhun bir parçası olmayı reddetmesi bireyin söz konusu ama bir kitle hareketi filan gibi bir kavramı inceliyor mu hiç kitlesel bir hareket? E, yani toplumda şunu önemli noktalardan bir tanesi o toplumsallaşmayı e, yaratan yaratan hep uyum değil. Mutlak uyum zaten iyi bir şey değil toplumlarda. Evet. Böyle bir Monolitik şey. Bu toplum insan toplumda demokratik bir toplumda olmaz. Demokratik toplumun e, özelliklerinden bir tanesi. Demokratik bir kültürün yerleşmesi, yaygınlaşması için bu demin de sözünü ettiğimiz yerine konulamaz olması bireylerin, ikame edilemez olması. Evet, birey toplumun bir parçasıdır. Her bireyde, her insanda bir insanlığın bir özü vardır, parçası vardır. Ama aynı zamanda çok da farklıdır. Evet. Bir de çok farklı bir yönü vardır. E, bu, buna şey altını çiziyor Zimler. Bir de mutlak... E, toplumda olmaz. Kışla da olabilir. Evet şimdi ona gelecektim. Yani kilisede ki, keşişlerin olduğu yerde olabilir. Böyle yapılar hiyerarşi. De. Hiyerarşik bu, yapılardan. Düşünsel de. ayrışma da olmaz burada. da Zihinsel akışkanlık teolojik, da evet. olmaz burada. Hiç itiraz etmez. Hiçbir şey yapmaz. Tevokratik. Eleştirmez. Böyle yapılır. Toplum böyle olmaması gerekiyor. Bir kışla olmaması gerekiyor. Bu bu öyle bir bütünleşme tehlikeli. Homojen unsurlardan oluşan bir bütünleşme bu. Heterojenlik yok. Modern hayatta da böyle. Yani modernitenin zaten ilk sosyoloji, toplum bilimcisi herhalde Zimmel. Zimmel'den önce Baudelaire ama Baudelaire bir şair. Modern hayatın akışkanlığını, oradaki kalabalığın içerisinde olan ama aynı zamanda kalabalığın dışına çıkıp da o kalabalığı gözlemleyebilen şairi ya da ressamı bize anlatıyor. Ondan esinlenerek, ondan yola çıkarak, onu izleyerek Walter Benjamin. Pasajlarda tamamlanmamış pasajlar projesinde bunu işliyorlar. Pasajlarda anar zaten Zimeli Walter Benjamin. Oradaki birey hem kalabalık kalabalığın içerisinde kendisini bir mesafe koyar. Metropol hayatının içerisindeki metropol düşünsel incelik kazandırır insanlara. Taşra ile metropol hayatını kıyaslarken, taşralar kabadırlar, diller, orada düşünsel incelik yoktur, entelektüel bir hayat yoktur taşrada, duragandır. Ama metropolde akışkanlık vardır, herkes, her şey ama hesap da vardır metropolde. Para ekonomisinin doğduğu, geliştiği bir yerdir metropol. Herkes cep saati taşır orada diyor. Her şey hesaba yap, hesap yapar. Zamanı bile ekonomik kullanmak söz konusudur. Birbirlerine ayıracak zamanları sınırlıdır. Ancak çıkarları el verdiği ölçüde birbirlerine zaman ayırırlar insanlar. Bir evet. Aynı zamanda birey böylesine akışkan, böylesine kalabalık bir hayatın içerisinde bir de yalnız kalmak ister, kendisini bunun kalabalığın dışında çeker kalabalığın dışına çıkar ve oradan gözlemler. İşte bu yığınlaşmaya, kitleselleşmeye karşı direnmesidir, özel olarak kalmasıdır bireyin. Burada Rönesans'tan 19. yüzyıla kadar birey özgürlük sorununda ele alıyoruz zimmet. Rönesans bireyi ortaya çıkarmıştır. İnsanlar farklı farklılıklarını ortaya çıkarmışlar. Temayüz etmek ister. Rönesans'tan itibaren insan. Her şeyde öne çıkmak, göze çarpmak ister. Floransa'daki giyimlerini mesela orada dikkate alıyor. Floransa'daki, Rönesans Florensası'ndaki insanlar, herkes farklı giyiniyor. Herkes farklı giyiniyor. Ortaya çıkmak istiyor, yani göze çarpmak istiyorlar. Giyim kuşamlarıyla ama sihinsel hayatlarıyla da tabii bir şeyler var. Bu tabii şeyin tam anlamıyla zıddı, taban tabana zıddı bir kavram. Yani tek tip kıyafetlerin olduğu işte hem de rahipler, keşişler arasında hem de e, tabii ordu da olduğu gibi tabii, üniforma. tamamen, üniformanın tamamını evet. ama 19. yüzyıl Parisinde bu moda sayesinde insanlar kilisenin dışında ya da kışların dışında bir örnek giymeye başlıyorlar dikkat edersen hatırlarsan <gülüyor> Baudelaire haki renkli vétinagotlardan söz eder hemen hemen herkes giyiyor, giyiyor. Evet. ama kendi şair siyahlar giyiniyor bunun içinde yani moda e, bir örnekleştiriyor. Metropol hayatı, para ekonomisinin yuvası olan metropol hayatı insanları biraz da kültürün nesneleşmesinden söz ediyor. Yani her Olabildiğince çok sayıda kişinin üzerine giyinip alması için yapılan giysiler var burada. Bunu herkes giyerse kültür, kültür nesneleşiyor. Herkes aynı şarkıyı dinlerse, herkes aynı kitabı okursa. Kültürün nesneleşmesi, öznelliğin yitirilmesi söz konusu. Ama buna birey aynı zamanda da direniyor elbette. Bu... Rönesans'tan dediğim gibi 19. yüzyıla kadar geçen sürede birkaç aşama aşama onu anlatmaya çalışmış ve çok da güzel anlatmış. Yani demin verdiğim örnek Floransa ile 19. yüzyıl Paris'i. İnsanlar 18. yüzyılda liberal ekonominin gelişmesiyle birlikte, ticaret yapmanın gelişmesiyle birlikte, mübadelenin insanlar arasındaki alışverişin gelişmesiyle birlikte bir özgürlük anlayışı daha ortaya çıkıyor. İnsanlar özgür ve eşit olmak istiyorlar. Ama bir yandan sonra bu yetmiyor. Özgür olmanın yanında özel de olmak istiyorlar insanlar. İkame edilmez olmak istiyor. Ben olmak istiyor. Biricik olmak istiyor. Yani bildiğimiz klasik o liberal felsefe Kant, Locke'un insanlar bütün insanın bir parçasıdır. Her insan insanlıktan bir parça taşır ve insanlığa bu şekilde bir bağlanır. Ama aynı zamanda... Daha sonraki bir aşamada, bence adını almamakla birlikte Maksitiner mesela böyle bir düşünürdür. İnsan biriciktir, benzersizdir, evet. tekildir. Tekilliğiyle insanlığa bağlanır, benzersizliğiyle bağlanır. Ve böylece tekil olmak, benzersiz olmak, özel olmak da ahlaki bir görev olarak ortaya koyuyor. İlginç. Bir e, müzik dinleyelim. Radio Birdman'den Anglo Girl Desire adlı parçayı dinliyoruz. Dancing Anglo Girl Desire adlı şarkıyı dinledik Radio Birdman'dan. Cuma adlı adamlar programındasınız. Açık Radyo'da 94.9 ve açıkradyo.com'da yayın yapıyoruz. Bu arada da bugünkü programda konu ettiğimiz bir yazar, sosyolog ve onun iki Türkçe'ye çevirmiş iki kitabı var. Yazarımız Georg Simmel. Bireysellik ve Kültür adlı kitabı Metis yayınlarından yeni çıktı diyebiliriz. İlk basımı Kasım 2009'da Tuncay Birkan çevirisiyle yer aldı bu Bireysellik ve Kültür adlı kitap. İkincisi de elimizde biraz daha eski çıkmış olmakla beraber gene 2009'da da 6. baskısına ulaşmış olan Modern Kültür'de Çatışma adlı kitabı. Bu da iletişimden çıkan bir kitap. Georg Simmel'in bir de David Friesby'nin modern nitenin ilk sosyologu. Georg Zimmel diye de bir uzun ön söz, ön söz değil de giriş yazısı var. Bunlar üzerinden işte kitapların da adlarında olduğu gibi bireysellik ve kültür konularını ...ele alarak tartışmaya çalışıyoruz. Evet, hani sen de demesi... ...sosyoloji disiplinin temellerinden bir tanesi herhalde İzmir. Programın başında da belirttik, buna rağmen kendisi geç bir kürsü sahibi olabilmiş, değeri bilinememiş birisi. Ama değerin bilinmemesi büyük ölçüde de düşüncelerinden dolayı bireyi öne çıkarmış olması, devletin kutsal sandığı bir dönemde, devletin, kildenin, kurumların bireyin üzerine çıkartıldığı, birey üstü yapıların altında bireyin ezildiği. Bir dönemde bireyi savunmuş olması, bireyin farklılığını savunmuş olması, evet. özgürlüğü, ikame edilemez bireyi savunmuş olması. Şimdi toplumsal hayatın içerisinde evet etkileşimde bulunuyoruz ve toplumu mümkün kılan insanlar arasındaki bu ilişki. Bir toplumdan söz edilebilmek için insanlar arasındaki ilişkiden ilişkinin varlığı söz konusu olabilmeli. Bu toplumun içerisinde hepimizin yaptığı bir şey var genelde insanların. içine düştükleri bir hata başkalarını biz genel bir kategori içerisinde düşünüyoruz. genel ilişkilerimiz de böyle. Yani çok tanımadığımız müddetçe e, genel bir kategori içerisinde tekil vibarlık olarak onları kabul etmiyoruz, algılayamıyoruz. Evet, bunun biz nedeni, ve onlar. <gülüyor> evet, biz ve onlar ya da ben ve onlar ben hatta. Ben ve onlar yani, hatta, evet. E, i̇nsanları bir genelleştirmek, e, onların bireyselliğini kavrayamamak. Bunun çeşitli nedenleri var. Bir tanesi tecrübe eksikliğinden, noksanlığından olabilir. Ön yargıdan olabilir ama üçüncüsü ve daha önemlisi empati noksanlığından olabilir. İnsanları anlayamamaktan ötürü genelleştirmek olabilir. Evet. Kendimizle bireyselliğimizi farklılığımızla temayüz etmek istiyoruz. Ortaya çıkmak, dikkat çekmek istiyor insanlar ama bir yandan karşıdaki insanlarınkini de gündelik hayatın içerisinde onu tanımamazlıktan genelleştirmeye çalışıyorlar. Bu bir hata ama toplumun içerisinde bir bireyin tabii hem Az önce söyledik toplumun içinde ve toplumun dışında. Zaman zaman toplumunda karşı karşıya da geliyor birey. Toplumla çatışan bir yönü de var bireyin. Kendisini ispat edebilmek, olgunlaşabilmek, gelişebilmek için toplumla çatışmaya giriyor. Bu Alman sanatçı romanlarında çok belirgindir. Göte'nin ve diğerlerinin romanlarında. Birey farklı olabilmek, ikame edil, tek olabilmek. Alman romantizmin ilerici kanadında da vardır. Novaliste tek ruhtan bahseder tek ruh, e, halk ruhundan, folk mesela e, tam zıttı e, kitleyi, yığınları e, seferber eden, yığınların hitap eden, o şey, onların ortak ruh, ortak, ortak bir paydada bütünleştirmek evet, isteyen. Bireyleri de bir o, potanın içinde eriten. Eritmek, evet. ortak payda bulmak isteyen, ideolojiden, düşünceden çok farklı, tek ruh. Tek ruh insanın tikel olması, tekil olması, benzersiz olması, insanın özerk olması, özerk birey olarak varlığını koruyabilmesi. Bu modern hayatın içerisinde zor. Demin söyledik, zimele izleyerek söyledik, metropol hayatı entelektüel kapasitelerini geliştirdiği bir ortamdır insanın. Düşünsel incelik vardır, zihinsel incelik vardır, zihinsel akışkanlık vardır metropolde. Ama metropol aynı zamanda para ekonomisinin bulunduğu yer. Para nesnelleştirici, nesnelleştirici bir kültür ortaya koyuyor. Para her şey e, nitelikleri değil niceli e, niceliyi ortaya koyuyor. Her şey gelip kaç para sorusunda düğümleniyor. Bu e, bir, o, bunun dışındaki değerleri tanımaz oluyor insanlar. E, bunun buna karşı koyabilmek için her türlü değeri reddeden bir birey var. Para ekonomisine karşı bir mücadele, bir tepkisi de her türlü nihilizm bir tür şeyde. Evet tabii bunun ötekinin uç noktası yani her şeyin meta haline evet. getirilmesi, metalaştırılması ve alınıp satılabilir bir eşya gibi görünmesinin uç örnekleri artık özellikle 1920. yüzyılın son çeyreğinden itibaren 1980'lerden itibaren günümüze vahşi bir şekilde geldi. Hı. Yani bütün çevre, yani bütün her şey bir doğal kaynak evet. olarak evet. görülüp alınıp satılıyor. Şey Ormanlar el, evet. da, sular da hayatın kendisi de, evet. gen de, fikirler de. Evet. Ee, su pahalı bir şey biliyor musun? Evet. Yani su, evde su getiriyorlar. O şey yapıyorlar. Ve şimdi de son kalan da şey işte gökleridik kirletme hakkını da evet. son olarak bu satarak bitiriyoruz. Satıp. Yani su bile çok pahalıya satın alabilir bir meta desenin dediğin gibi doğa orada doğadan gelen bir şey onu bidonların içine koyuyorsun peçişlerini ve satışıyorsun evet. her şey her şey kaç para sorusunda düğümleniyor ve bu bütün değerleri insana değerlerini yarattığı başka değerler zihinsel değerlerini ortadan kaldıran bir soru bunun orta Tamamı bu sorunun, satılık yani kaç para işte dediğin anda diğer nitelikler ortadan kalkıyor Kültürün nesneleşmesi, hayatın nesneleşmesi bu öznerliğin ortadan kalkması demek. Başka bir değerlerin silinmesi demek. Buna aşırı bir tepki, radikal bir tepki ama çözüm de değil. E, ayrıca e, nihilizm, bütün her türlü değeri küçümsemek, her türlü değerin üstlerine bireyin kendisini ortaya koyması ama bir, ya bunu değiştiren, bu düzeni değiştirici bir tavır da yok burada e, bu, bu tür bir nihilizmde. Şimdi bir önemli nokta daha şeyde Zimel'in sosyolojisinde çatışma kavramı. Çatışma bazen toplumsallaşmayı önceller. İnsanlar bir çatışma varsa hem çatışma zihinsel akışkanlığı korur, insanın zihinsel olarak olgunlaşmasını sağlar çatışan bireyin. Ama aynı zamanda çatışan bir, toplum, bir başka toplumsallaşmayı da önayak olur. Toplumsallaşmaya zemin hazırlar. çıkarları Çatışan çıkarların yanı sıra ortaklaşa çıkarlar da vardır. Çatışmalar toplu olarak olur bir toplumun içerisinde. Tek bireyin yanı sıra başkaları da çıkarları çatışabilir. Bunlar yeni örgütlenme biçimleri oluştururlar. Bunlar sisteme muhalif örgütlenmeler böyle olur. Yani evet, sadece maddi çatışmaları söz etmiyoruz. Böyle. Müttefik, yani ittifaklar evet. oluşturup Hı -hı. gruplar Hı -hı. ve hatta işte örgütler halinde teşkilatlanarak bambaşka bir biçime toplumsallaşma evet. biçimine de ulaşılabiliyor evet. tabii. Bu metropol hayatının bir paradoksalında paradoksallığı var dediğim gibi. Metropole sosyolog olarak ilk sanıyorum ilk şey yapan ikinci kitaptaki iletişim yayınlarına çıkan kültür ve modern kültürde çatışma. Evet. evet. Fresbin'in orada bir ön sözü var. Yani evvela öncelikle Baudrillard'ın ele aldığı bir konuyu bir anlamda takip etmiştir, izlemiştir Zimmel diyor ve sosyolog olarak modern ...modern hayatı ilk ele alan herhalde o. Burada metropol hayatının paradoksuna dikkat çekiyor. Hem insanı özgür kılan bir yanı var hem de az önce söylediğimiz gibi para ekonomisinin geçerli olmasından dolayı... ...insanı onun tutsağı haline getiren, nesnelleştiren bir yanı var. Burada insan direnen, para ekonomisine karşı direnen, nesnelleşmeye karşı direnen insan dış dünyaya tepkiler veriyor. Az önce andığımız o nihilizm bu tepkilerden bir tanesi. Aşırı ve radikal bir biçim, tepki. Ama bir başka kötü bir şey var. Bir de tepki veremez hale geliyor. Metropol insanın bir özelliği de bezginlik. Hayattan artık bezginlik. Evet, Her şeyi tanımamak. ve bezginlik. Metropolde çok çeşitli, çok kısa aralıklarla sinir sistemi sinir uyarılıyor insanın. Bunu Baudelaire de söyler. Bir çok izlenimi çok kısa zamanda şey yapıyor ve hayatı bütünü içerisinde kavrayamıyor insan. Fragmanlar halinde geliyor hayat ona insanlar. Ve şeyin de bazen yer yer denemelerinde felsefi denemeleri fragmanlar halinde. Bütün kavranamayan bir toplumsal gerçekliği ancak öyle şey yapıyor. Adorno'da da vardır o. Evet. Böyle fragmanlar evet. halinde yazmak. Toplumsal gerçekliğin kendisi böyle. Onu bütünlüğüyle kavrayamayacağına göre kağıt üzerinde de bütün parçalarını, evet, yani evet. bütünlüğün israr etmenin anlamı yok. Şeyde metropol hayatında da böyle iz, izlenimler geliyor, geliyor, geliyor. Sinir sistemi uyarıyorlar ama bir yandan sonra artık insan tepki vermeyi reddediyor. Onlara tepki verme, bezginlik. Metropoldeki evet. hayatın, metropol insanının özelliklerinden bir tanesi de bezginlik. Her şeyin e, greetonda görmesi. Evet boz bulanık. Evet boz renkte. Değerleri artık sırtını dönmesi. Bu değer tanımamazlıktan daha başka. Değerleri görmezlikten gelmesi. Bu, ama bu böyle para ekonomisi de üç aşağı beş yukarı böyle bir ruh halini dayatıyor insana. Paranın rengi yok. Yani yeşil diyebilirsin belki <gülüyor> ama paranın rengi yok. yok. Ama her şeyde o renksizliğini veriyor para. O renksizliğini bütün dünyaya veriyor. Bütün dünyayı renksizleştiriyor. İnsanları bütün dünyayı gri renkte görüyorsun. İstersin istediğin kadar satın alabilir, istediğin kadar tüketebilir. Ama bu, bu, bu kendi rengini, o renksizliğini şey yapıyor. Para her şeye verebiliyor. Bezginlik dediğim gibi bir metropol insanının bir ruh hali. Taşra da bezgin olmaz insanlar. Hayat durgundur ama çok bezgin değiller. Ruhsal sıkıntılarından pek şey yapmazlar. Sıkıcıdır. Metropol insanı taşraya giderse oradaki o kendi sıkılır. Dayanamaz. Evet, dayan. Ama taşralı insan onu pek şey yapmaz. Hayat Cep saati kullanmazlar. Saatli alışverişleri pek yoktur. E, rendevuları yoktur. Hayatı, e, e, zamanı ekonomik kullanmak gibi bir sorunları da yoktur. Ama zihinleri de biraz zihinsel biraz hayatta durgun. biraz a, ağır işler. Evet. Yani düşünsel incelik de yok. Metropol hayatın olumlu ve olumsuz canları böyle. İki şey var. Metropol insanın bunaltısını en güzel örnek benim bunu okurken Sartı'nın bunaltısı geldi. Yusuf Atılgan'ın aylak adamı geldi Şehirler. Böyle bir bunalıma ancak şehirde yaşarsın. Yani Taşla'da böyle bir bunaltı yaşamazsın. Taşla'da insanlar kendilerini bir şekilde... Sinemalarda bunalan insanın gittiği yerlerdir. Sinemalar, evet. caz kulüpleri... Bistrolar, kafeler, değişik yerler, gazeteler okur, kütüphanelere girer çıkar. Oralarda kendisinin bir şey yapar, o bezginliğini, bıkkınlığını gidermeye çalışır, bunaltısını gidermeye çalışır. Ama böyle bir ama yine de böyle yoğun bunalıma rağmen metropol hayatı tercih edilir bir hayattır bence. Yani düşünceyi tetikleyen bir şey var metropolde. O akışkanlıklar, insanın üzerine hücum ediyorlar. Bazen ezmeye çalışıyorlar o vitrinler. Bir caddede yürüdüğünde, bir cadde boyunca yürüdüğünde insan çok çeşitli ruh halini çok kısa aralıklarla yaşıyor gerçekten. Büyük bir şehre. Hele tanımadığın bir şehre gittiğinde. Yani çok evet. büyük bir şehre. Ama Taşra'da bu, bu yok. Bütün çelişkilerine, bütün olumsuzluklarına karşın yine de metropol hayatı. Evet. Peki bir nefeslenelim gene yeni bir parça çalarak. Naked Pray Then, Take the World adlı parçayı dinliyoruz. she asked me a question. Was I better off than she? Well, I spent my whole life searching for a reason. But to believe I'm free you better pay. I know I've told you this Again and again I'll be there still You know that I always Naked Prey'den dinledik. Take the World. Jurnal Adamlar programı Açık Radyo 94.9 ve acikradyo.com.tr. İnternet üzerinden de yayın yapıyoruz. Bugünkü konumuz Georg Simmel'in bireysellik üzerindeki düşünceleri, modernitenin ilk sosyologu olarak tanımlanan Georg Simmel'in Bir Metis yayınının yayınlarından yeni yayınlanmış olan Bireysellik ve Kültür Tuncay Birkan çevirisiyle aynı e, yazarın Georg Zimmel'in ikinci bir kitabı da elimizdeki modern kültürde çatışma der konflikt der kultur e, o da Tanıl Bora, Nazile Kalaycı ve Elçingen tarafından Türkçe'ye kazandırılmış iletişim yayınlarından daha önceleri yayınlanmış ama 2009'da da ...altıncı baskısı, basımı yapılmış bir kitap. Evet. evet. Birey metropol hayatı ve bireyin özgürleşmesi, birey ikame edilemezlik. Yerine konulamazlık, konulamazlık kavramlarının anahtar kavramları olduğunu söylemiştik Zimel'in sosyolojisinde. Burada Rönesans'tan 19. yüzyılın sonlarına kadar insanlardaki özgürlük unlaşan özgürlük nosyonunun gelişmesini dair yazdığı bir deneme var orada. Bence en çarpı kitaptakiydi. En çarpıcı denemelerden bir tanesi. Rönesans'ın bireyi ortaya çıkardığını, bireyi bağlardan koparttığını söylüyor. Toplumsal kilise. bağlarından öyle mi? Evet. Evet, kilise bağlarından, kilise. loncadan. Evet. Ama bu, bu kitabı ben çok kısa aralıklarla arayla Zimel'le... Yine yakın, çok yakın bir tarihte çıkmış olan Edward Said'in başlangıçlarını birlikte okudum. Orada da bir şey, cümle dikkatimi çekti bir paragraftaki... Paragraf daha doğrusu insanların yeni bağlantılar kurduğunu modern hayatta da söylüyor orada. Onlar da en az eski bağlar kadar, feodal bağlar kadar insanı bağlayıcı, sendika bağları, parti bağları, meslek gruplarının bağları. İnsanların, modern insan bunlardan da kurtulmak istiyor. Bu bağlardan da kurtulmak istiyor ve kendini, hayatını yeni başlangıçlar yapmak istiyor. Ben oradaki başlangıcı daha, biraz da farklı, daha geniş bir anlamda anladım. Evet. Ee, ama evet yani lonca da o eski bağların kurtulması insanları özgürleştiriyor. Bu ve burada Eşitsizlikleri sorgulamaya başlıyor insanlar. Eşitsizlikler toplum e, soyluların, aristokratların imtiyazları sonradan gelmiş şeyler bunlar. E, toplumda kabul edilmiş bunlar. Hiçbir doğal olan değil. İnsan eşitsizlikleri reddederken eşitliğin kaynağında doğal hukukta bulunuyor. Doğal hukuk bize evrensel bir insan tanımı veriyor. Her insanda da bir ortak bir öz vardır, bir çekirdek vardır ve bu ortak yön, ortak, ortak öz e, dolayısıyla bütün insanlığa bağlanır insan. İnsanlıktan her insan insanlıktan bir parça e, taşır insanlarda da bir şekilde baldır e, genel böyle bir genelleştirme var e, bu bireysellik anlayışı'nın sonu gelip biraz genelleştirmeye dayanıyor Jacques Derrida'nın adaletin genel böylesine genelleştirmesine dair eleştirisi daha çok daha sonra olacak 18. yüzyılından çok daha sonra e, ama burada bir te, tikelliğin e, Göz ardı edilmesi de söz konusu. Şimdi insanlar demin de söyledik de vurguladığı şu bu özgürlük anlayışı da insana artık yeterli gelmediği bir yer var. İnsanlar 19. yüzyılın bu birey anlayışı bu özgürlük anlayışı kifayetsiz buluyorlar. ...özgür olmanın yanında da özel olmak istiyorlar. Çok farklı da olmak istiyorlar insanlar. Yerine konulamaz bir birey olarak... ...kendisini toplumda kabul ettirmek istiyor. Yani genel... o ...kategorinin dışında, insan kategorisinin... ...dışında kalmak istiyor. Bu evrensel insan tanımı... ...doğal hukukun tanıdığı haklara sahip... ...doğal hukuk öznesi olarak... ...insanda bir genelleş, genelleme var. Bunu da insanlar yeterli... ...bulmuyorlar. Bu liberal... ...düşüncenin insan tanımı. İleri sürüldüğü tarihte bunun... ...başkaları bunun kökeni, bu eşitliğin kökeni doğada buluyorlar. Kant evrensel akılda buluyor. Olsun, nerede olursa olsun bir genelleştirme söz konusu. Bu ileri sürüldüğü dönemde oldukça ileri. Ama aynı dönemde bunu yeterli görmeyenler de var. Daha ileri adım atmakta isteyenler var. Bunlardan bir tanesi ismini verdiği Şeliher Maher düşünür. Ben bir tanesi daha Hı. eklemek istiyorum. Demin de andım. Mark Stirner'dir. Hegel'in talebeleri içerisinde e, çok bireyci olduğu için e, onu e, diğer sol düşüncenin içerisine atılmaya çalışılmıştır. Ama çok bireyi radikalleş birey radikal bir bireysellik anlayışı vardır. Ve hep söylemişimdir. Günümüzdeki o kimlik politikalarını yürütülmesi yürüten gruplar içerisinde muhalifiyet grupları içerisinde onu radikalize edecek bir düşünce vardır şeyde de. Eee kitlerde. Şiştirner. Burada Şilihar mahre'nin özelliği şu. Kitlerden biraz farklı olabilir. E, çok ka, ka, Bilmiyorum Şerih Armağan'ın düşüncesini ancak e, Zimbel'in zikrettiğine e, dayanarak söyleyebiliyorum. E, farklı olmayı, farklılaşmayı, kendini farklı bir tektikel varlık, özne olarak kormayı, yani doğal hukuk öznesi olarak bireyden farklı bir birey olarak ortaya koymayı ahlaki bir görev olarak e, belirlemesi, insanın önünde bunu ahlaki bir görev olarak ortaya koymuş olması. Burada Zimmel'in özgürlük sorununu baştan Dora Ensans'tan itibaren 19. yüzyıl sonuna kadar alıp götürmesi. Bu ben çok kısa özetliyorum aslında. Çok daha güzel örnekler vermiş tabi. okumak lazım. Biraz da bu programların şeyi amacı okumaya da teşvik etmek aslında yani. Burada biraz değinmek. Burada söylenenlerle yetinerek Evet. idare etmek pek mümkün olmasa gerek. Tanıtmaya çalış Evet, biz yani. tanı... Ne zamanımız evet. var ne de ben kendi hesabıma konuşayım Ademiz o konuda de. kendini uzman sanıyorum evet. okur olarak konuşuyorum. Bir şey sormak istiyorum şimdi e, bu toplumun evrensel e, insanlık insanlığın bir parçası olma düşüncesiyle olan bu bireyin de tekilliği yerine konamazdı ikame edilemezdiği konusundaki çelişkiyi nasıl... Yani mesela aklımda hep şey vardı Hı. deminde soracaktım John Donne'ın evet. e, şey şiiri işte kimse bir ada değildir hiç kimse. Hı. Herkes bir bütünün parçasıdır onun için bir en ufak toz bile kalksa bir kıtadan onun kopukluğu beni ilgilendirir diyen evet. vaız Fakat ve şair John Donne'ın sözlerine ne, ne diyeceğiz? Şimdi eğer yanlış anlamadıysan. E, zimeli ve onun şey, Le maher, e, e, yorumunu birbirini tamamlayan şeyler, evet, birbiriyle çelişen şeyler. Yani hem evrensel insanlığın bir parçası ama aynı zamanda tekil varlık olarak insanlığa bağlanıyor. İnsanlıktan kopmuş değil. Evet. Tekil olarak farklılıklarıyla insanlığın bir parçası. Herkes öyle. Yani demin o insanın bu çelişkisi, kendinin hem birey olarak, özel birey olarak ortaya çıkmak istiyorsun, kendini kanıtlamak istiyorsun, böyle kabul ettirmek istiyorsun ama diğer insanları da bir genel bir kategorinin içerisinde düşünüyorsun. Bu empati yoksunluğundan geliyor. Tekil birey olgunlaştığında zaten kendi tekilliğinin bilincine vardığı aşamada diğer insanların da benzersiz olduğunu görüyorsun. Bu, evet. yani, bu aynı zamanda o ön yargılardan kurtulmak, de, empati duygusunun gelişmesi de demek. Diğerlerini e, e, genelleme içerisinde düşünmenin e, nedenleri oydu. Bence de o, yani o nedenlerine katılıyorum. Bence de o nedenler geçerli gerekçeler doğru geliyor bana da tekil olarak insanların genel genellemeye Evet, ben de aşağı yukarı yani böyle bütün, bir bütünleyici olduğunu düşünüyorum. Öyle bir çok karşıtlık içerisinde değiller. Evet. Şeyde evrensel eşitlik düşüncesinin hiç hiç aykırı değil yani. Onun bir adım ötesi. Biraz daha yok. o eşitlik düşüncesini, o özgürlük düşüncesini biraz daha genişletmek e, kaygısını taşıyan bir tez. Almak, Öne çıkarmak, e, ileri götürmek evet bence evet. de öyle. Yani bu Alman romantizminde de, pardon sözünü kestim. Yok. Alman kadar. romantizminde de en ilerici kanadında şey yapar. Yani e, biz bakmayalım Heidegger, Hölderling'i Alman ulusunun şairi yapmaya kalkışmıştır. Yanlış bir yorumudur aslında çoğu kabul, kişinin ileri sürdüğü gibi. E, çok... Romantizm, Alman romantizminin çok radikal bir kanadını temsil eder. Göte keza. Evet. Göte'nin romanlarındaki kahramanları, film, mesler, toplumla çatışan şeyler, sanatçı romanlarının bir, tipik bir örneğidir. Hep bunlar, demin Novalis'in andığımız tek ruh, muhafazakâr romantizminin halk kitle ruhu anlayışının tam tersi o. Evet. Bu şeyin değil, evrensel insanın bir parçası olmaya karşı değil ama kitlenin bir parçası olmaya karşı tekil olarak insan. Evet, güruhlaştırmamaya evet. çalışıyor evet. yani. Evet. He, bir müzik daha. Radio Birdman ilk onunla başlamıştık. Gene onunla bir aradan sonra devam edelim. Snake geliyor. Yılan adlı parçayı dinledik Radio Birdman'den ve devam ediyoruz. Son çeyreğine de girmiş bulunduğumuz programımıza. programımız Cuma'da Adamlar Radyomuz'da Açık Radyo. Zimel'in bu kitaplarında sözünü ettiğimiz ve bu programda konu edindiğimiz, işlemeye çalıştığımız, ucundan ancak dokunabildiğimiz denemeleri, felsefi denemeleri aslında geçen yüzyılın yani 20. yüzyılın başlarında yayınlanmış. O zamandan bu yana oldu. Yüzyıl geçen yüzyıl hâl uzun bir süre. Evet toplum. bir hâle erken yıl. Evet ama Ön, öncü en, en çok fikirler. Evet. Geçerli abi. Evet evet. Yaptığı tespitler ama toplumların da dinamiği toplumlar dinamik çok gelişiyorlar. Ee, mesela metropol hayatı ile söylediği şey para ekonomisi artık taşlada da var. Evet o... var. Parayı her yere girmiş, o, mübadele, onun söylediği alışveriş, bir şeyi elde etme, bir şeyi elden çıkartma. Ama burada mübadele sadece şey değil, e, kültürel sermayenin de mübadelesi var. Taşla'da olmayan bu. Yani kültürel sermayenin el çıkarma, elden çıkması ya da bir, bir kimsenin kültür satın almak istemesi, kültüre olan talep bu Taşla'da yok. Buna karşı Taşla'da e, para ekonomisinin girmiş olmasına karşı entelektüel hayat hala zayıf. Yani düşünsel akışkanlık, zihinsel akışkanlık, düşünce inceliği, entelektüel yaşam evet, hala büyük şehirlerde. Evet. Yani Türkiye'ye de bakalım. Türkiye'de bir iki şehrin dışında da çok herkes o taşla tanımına giriyor büyük ölçüde. Metropolden ziyade taşla tanımına giriyorlar. Ama sadece Türkiye'de değil, bu her yerde böyle. Avrupa'da da böyle. Bir de taş metropoldeki çok farklı kalabalıkların iç içe girdiklerini birbirinden farklı farklı kesimlerin hatta yabancıların e, anonim o kalabalığın içerisine karışabildiğini insanların yabancı ile temas etmekten e, çekinmediklerini söylüyor. Fakat bir şey daha var. Büyük şehirler, metropollerde artık insanlar birbirleriyle kolay temas edilemez hale de geldiler. 20. 21. geç 20. yüzyıl sonunda. 20. yüzyılın ikinci arasında büyük e, kompartmanlar evet, var şehirlerde. Şimdi bu siteler. Yani getolar var. Eskiden de vardı getolar. Venedik'de. Yani, e, Yahudilerin getoları, başka azınlıkları ayrılmış getolar varmış. Ama e, 20. geç 20. yüzyıl şehirlerindeki getolar e, daha başka. Duvarları yok. Duvarları yok ama görünmeyen çizgiler var. Yani orada e, renkli bir kalabalık, renkli bir düzensizlikten söz ediyor. Gene de var bu. Ama bir ayrışma da var metropol hayatında. Bu da tabii para ekonomisinin, kapitalizm demiyor dikkat edersen Zimmel, hep para ekonomisinden bahsediyor. Çünkü üretim kadar mübadelenin, el değiştirmenin de çok önemli olduğunu söylüyor. Yabancılaşmayı yaratan biraz da mübadele, insan, metaların el değiştirmesi, satın alınması, tüketim de insanları yabancılaştırıyor. Bu tüketimin de, tüketim toplumunun, tüketim kültüründe çok oldukça erken bir eleştirisi var aslında Zimmel'de de. Bütün bunlar bir anlamıyla evet olduğu gibi geçerli 1908'de 1910'da yazmış oldu bu denemede geçerli ama değişen yeni de var. Esas olarak büyük ölçüde geçerli. Şimdi bir de Zimmel modern hayatın eleştir, eleştirmeni, modern hayatı ele alan düşünür, sosyolog dedik. Gündelik hayat içindeki fenomenlerden yola çıkan bir düşünür Zimmel. Gündelik hayat, hatta şimdiki anın. İçinde yaşadığımız anın e, olaylarından yola çıkan düşünür. İnsanın daha önce ile daha sonra arasında yaşadığını söylüyor. Yani şimdiki bugün de yaşıyoruz. Ama daha önce geçmiş biraz bizim tarihimiz biraz trablan gibi bir şey. Oradan yaylanıp şeye, sıçrıyoruz. Sıçrıyoruz. Geleceğe doğru sıçrıyoruz. Geleceğe doğru evet. İnsanın sınırların içerisinde bulunması demek. Ama aynı zamanda sınırların içerisinde bulunduğunu bilmesi demek ve bu sınırları aşması demek insanda bu sınırları aşma kapasitesinin bilincinin iradesini dikkat çekmiş olması önemli. Ezilmeli. Bu, bu Platon'un biraz da e, filozof kimdir? Filozof bil, bilme ile bilmeme arasında bulunan insandır. Ne bildiğini, bilmediğini bilen insandır. Ama bilmediğini bildiği için de zaten bilmek ister. S kendi bilgisini. Evet, çok önemli ister. bir tespit o evet. de yani. Burada da insanın sınırlarını Bilmesiz, sınırlı olduğunu bilmesi, bilgisinin, hayat deneyiminin sınırlı olması. Ön yargıları olabilir insanın. İnsanın şey olabilir, e, empati duygusu yoksun olabilir. Ama bütün bunları aşabilir, bütün bunları gelişe, geliştirebilir. Bütün bu sınırları da aşa, e, üstesinden gelebilir insan. Eğer olabilir. sınırları farklı, bilirsen, bilirsen tabii. Aksi takdirde de sadece onu rasyonalize etmek, gerekçelendirmek. Evet ve biz bütün ona inanmak için pekiştirmeye yönelik bir dizi ahmakça evet, şeyden tabii. yani hareketler bu, dizisinden ibaret kalır yaptı. İşte bu e, biraz yani şeye benziyor. Hep gelip aynı şeyi söylüyorum. Biraz da kitapları birlikte peş peş okumamından dolayı olabilir. E, Edward Said'in o başlangıçları yapabilmesi, yani sınırları aşması, bağları koparması insanın başlangıç yapabilmesi bir e, Şeyin de insanın en büyük kapasitesi bir tane en büyük yeteneklerinden, kapasitelerinden bir tanesi başlangıç yapabilme, yeniden doğabilme kapasitesi evet. olduğunu söylüyor Hannah Arendt. Tek bir hayat yaşıyoruz ama aynı hayatın içerisinde defalarca doğabilme ihtimali şeyimiz var. Buna istersen yani düşüncelerinin değişmesi, perspektivinin gelişmesi, bunun ne baş, kendini reddetmesi, geçmişiyle reddetmesiyle falan ilişkisi yok. İnsanın kendisini yenilemesi demek bu. Önyargılarından kurtulması bağlarından kurtulması yepyeni hayata bakabilmesi demek başlangıç yapabilmesi başlangıcı göze almak çok kolay bir şey değildir. Büyük bir cesaret evet. de gerektiriyor tabii evet. her seferinde. çok. Herkese rahatlık şey. verir yani evet. bağları kurtarmak yakınırsın özgürlüğün yoktur. Özgür olmamaya rağmen bir o sana o güvence verir o. Evet, tabii. Yeni bir şey düşünmekten, yeni bir şey söylemekten kaçınırsın. Muhafazakarlığın bence en evet. büyük avantajı bu. Evet. Onu savunanlara muhafazakar düşünceyi. Evet, Çünkü hiçbir şey yapman gerekmiyor. Akıllıca bir şeyler söylüyormuş gibi yapıp böyle hayatı sürdürmek evet, rahatlıyor. Entelektüel cesaretten de yoksun olmak evet. demek bu. Tabii sorumluluk cesaret yani Başka da seni çok suçlayabilirler. Ee, ee, yani ağır eleştiriler alabilirsin. Küfre varan, küfür kertesinde eleştiriler alabilirsin. Bunu göze alabilmek çok önemlidir. Böyle bir kapasitesi var insanın. Böyle bir iradesi göstermesi de gerekiyor. Zimel de bunu söylüyor aslında. Evet, yani insanın değilmiş. iki şeyin arasında bulunması... E, sınırda bulunması dünle bugün ara, dünle gelecek arasında bulunması evet. bugün de bulunması ama sınırları aşabileceği aşabilir olduğunu e, vurguluyor bu zihinsel bilincinin e, geliştirerek hayatın daha ileriye götürmesi daha şey bu pozitivist bir anlamda değil ama kendi geliş evet, gelişmesi. sürekli bir büyüme ilerleme kalkınma falan evet. değil bu ama bir tabi kendini her şeye karşı evet bir örnekleşme sadece kılık kıyafette değil... ...düşüncede de bir örnekleşme var. O daha da... ...vahimi bir şey zaten. Ee, ona karşı... ...direnmeleri insanın. Ee, bireyselliğini güçlendirmesi gerekiyor. Bencil olmakla falan hiç ilgisi yok... ...bu bireyselliğin. İşte nerteliydi... ...bencilliği... Övgü, ...övdüğünü, kutsadığını söylerler... ...göğe çıkardığını sonra Hiç alakası yok. Bireyselliğini e, insanın... Evet. ...öne çıkarır. Ama bunun bir yanlış... ...anlaması var. Yani zihinsel olarak gelişmezsen... ...sadece bir gösterişte bir bireysellik... ...abartılı bireysellik. Sadece... ...kılık kıyafette kendini şey yapabilirsin... Bu abartılı bireysellik değil, zihinsel gelişmeden söz ediyoruz. Evet, bugün e, Georg Zimmel ve düşüncesi üzerinde iki kitaptan da kalkarak düşündük. Böylece de programı sona erdiriyoruz. Program sona eriyor ama çalacağımız par parçada da söylendiği gibi hikaye asla sona ermiyor hiçbir zaman. The Story Never Ends adlı parçayla size veda ediyoruz. Naked Preyden tekrar dinliyoruz ve hepinize günaydın. longer would roam.